<gülüyor> Hay başkan Hello patron Merhaba Dilek. Sesini yine çatlattın helal. Zaten bu kış sesi biraz eziyetli oldu. Evet abi. O kafa sesi siz anlamıyorsunuz. Kafa sesi. mi? Evet. tiz mi yapıyorsun? Evet. Maksimuma çıkıyorsun Evet. İyi maşallah. Küçükken aldığı opera ve şan dersleri sayesinde. <gülüyor> <gülüyor> Biliyorsun Antalya bir <Vikont'tur> babası. <gülüyor> evet. Hobbit bölümlerine devam ediyoruz. Beşinci bölüm karanlıkta bilmeceler. Beşinci bölüm çok şey. Lotur hayranları için yani Tolkien hayranları için önemli bir bölüm. Çünkü çok önemli iki karakter girecek buraya. En önemli iki karakterden birisi hikayedeki birisi Gollum'u tanıyacağız. İki Lüzik. yüzük bulunacak. Tek yüzük ortaya çıkacak. Cem okumamıştı abi. Bölümü biraz dinlemiş galiba sonra. <gülüyor> ikinci kez çektiğimiz için artık bütün yüzü <gülüyor> <gülüyor> yani Hayır sanıyorsun? o değil de benim ritmim bilmecelere nasıl kral gibi cevap verdiğimde gitti. <gülüyor> şimdi ben onları merak etme. Ben söylerim. Şöyle iyi bildi, böyle iyi bildi diye. Yok ama şimdi o anın hissi geçmeyecek seni diye. bak. gibi olmayacak. Ama genelde böyle videomuz kendi kendine yok olduğu zaman ikincisi daha düzgün oluyor. Kesinlikle. Genelde yani. öyle oluyor yani. Evet. Abi bir kere oldu durum. Bu üçüncü kez oldu. Nasıl üç ya? Üç. İki yüz videomuz varsa baktığın zaman değil mi? Yüzde bir buçuk mı yapıyor? Yüzde bir buçuk hatayla çalışıyoruz. Oldu o kadar. Standart sapmanın bayağı altında güzel. Ya bırak şimdi bilmeceleri bilemedim diye tekrar çek çekeceğiz numarası <gülüyor> yaptım. Sesi duruyor ki. <gülüyor> bir Top'u -top <gülüyor> bir tanesini bildi abi artistik yapıyor. Bildiğim bilmecelerde gibi diye. Ama önemli bilmeceyi bildi. <gülüyor> Sırf artistik yani. Bir şey diyeceğim. Duyan da şey diyecek. Bütün bilmeceleri bildi <gülüyor> <gülüyor> Biz bir bilmece dehasıyız. <gülüyor> ya yürü yürü git artist ya. Bilemediği için tekrar çekiyor. Tamam o zaman bölümü açıyorum. <gülüyor> Açalım. Bölüme başlayalım. Başlayalım abi. Nerede kalmıştık? Bu Dorin'in sırtında goblinlerden mağaralar içinde kaçarken bütün cüceler ve Gandalf. En arkada kaldıkları için bunlar sırtında taşındığı için Bilbo. Goblin'in birileri bunların üstüne atlıyor. O sırada şey sırtından düşüyor Bilbo ve yuvarlanarak çok aşağılara doğru geliyor. Ama kafasını bir yere çarptığı için de bayılmış. Gözlerini bir açıyor, sırt üstü yatmış ve her yer karanlık yani. Hiçbir şey gözükmüyor. İlk başta kafasındaki ağrıyı işte niye burada olduğunu, nasıl buralara düştüğünü falan anlamıyor. Böyle bir şaşkınlık Zaten var. Zaten yolculuğa çıktığından beri bir şaşkınlık evet. var. <gülüyor> ve gene burada da şeyi düşünüyor. Ben niye evimde pastırmalı yumurta yapıp yemiyorum diye bir düşünce. Yine gene bu yine Gene yine tutuyor. tutuyor yani. hafzası biraz yerine geliyor ilk şoku atlattıktan sonra. Ben buraya nasıl düştüm, burası neresi bilmiyorum ama diyor sonuçta hayattayım yani. Şükür buradan diyor belki bir çıkış yolu bulurum falan. Böyle emekleyerek ayakları ve ellerinin üstünde karanlıkta herhangi bir yönü tahmin edemediği için kafasını çarpmadığı bir yöne doğru ilerlemeye başlarken eline bir şey parlak metal diyor. Onun bir yüzük olduğunu hissediyor. Bir alışkanlıkla falan cebine atıyor. Oysa orada hani altın bir yüzüğün falan bir kıymetli şeyi yok. Hani hayatının dönüm noktası olacak malzemeyi bulduğunu bilmiyor tabii ki. Orada yüzük hakkında şunu diyor. Yüzük hani normal bir metale göre ve havanın ortamına göre daha soğuktu. Buz gibi hissediyor hissettiriyordu diyor. Cebini atıyor ve emeklemeye devam ediyor. Hiç de şey yadırgamıyor arkadaşım bu karanlıkta bu yüzüğün işi ne? Ya, goblinler var ya yukarıdan hani mağaraları zaten trol, korkuyor ya. Sürü şey e, ama ya. cebini atmayı ihmal etmiyor yani. Ya, bulmuşken atıyor yani. Yani. Durmuşken <gülüyor> olarak göreve giriyor zaten canım. <gülüyor> Adamın görevi hırsızlığı. <varsın gülüyor> <bu>. Görevini yapıyor. <gülüyor> ben aranızda en yüksek meblağda para bulmuş birisi olarak yani, evet. bu duyguyu iyi bilirim. Ben hiç cembeş bu 50 lira. 10 katı. 50 lira. <gülüyor> Abi sayısal rot oynadım diyorum sıfır yatırım ama çıksaydı sayısalda bak yani o zaman. Büyük, yatırım oldu. O büyük Aynen. yatırım oldu. Yolda bulduğu 50 lirayla trilyoner Yemin oldu. Yemin ederim bilgeysen o kadar yüksek oranda kazanmamış Vallahi. Yani. Abi yalnız üniversitede bir kere ben bir kazı kazan oynadım son paramla. Eve gidecek dolmuş paramla. O zaman 20 lira gibi bir para çıkmıştı bana. İyi. Sonra İyi. orada yemeğimi de yedim. Dolmuşa da bindim. Arkadaşımın dolmuş parasını da verdim. Bak büyük paraymış abi. abi. Bak Dilek ile ilgili kesin %100 bildiğim bir şey var. Şansın hep küçük şeyler <gülüyor> verdim. Evet. Ya arkadaş bir kere de büyük oynadı. <gülüyor> abi ama çok mutlu <gülüyor> oluyorum. Dilek için büyük büyük insandaki küçük, küçük yal. <gülüyor> Vallahi ben aşırı <gülüyor> mutlu oluyorum. Orada bana büyük ikramiye çıksa o kadar mutlu olurum. Tabi daha fazla ya da daha az değil. Hepsinde aynı mutluluk seviyesinde mutlu olmak. Siz bugün şey ben size. Şehrindeki 5 5 diyor. Neydi o? Sayısal loto mı? 5 kafayı vururum dedim duvara. Ne olacak bir yani? Bir tane daha bulaydım. Abi 5 yani bana altı yeter. 6 var orada ucunda. Ben bileti yakabilir miyim? Yerim tesisi. Vallahi yiyemiyorum. De ha hakikaten öyle. <gülüyor> o bir mahara olduğunu hissediyor tabii. Çünkü saat sonra giderken duvarlara çarpıyor. Belli bir yönde gidip gelebiliyor falan. <gülüyor> Tam o Bak da hala anlamış değil ya. Ben yukarıdakilere nasıl yetişeceğim? Ben nasıl buraya düştüm? Tamam hep beraber kaçıyorduk ama benden başka kimse yok. Ortalıkta goblin yok, ışık yok. Hani niye ben buradayım falan çok akıllar diremiyor Kendimi toparlayayım diye yaslanıyor şeye, mağara duvarına. Ceplerini karıştırırken piposunu buluyor. Bakıyor pipo kırılmamış. o diyor bu büyük şans işte. Tütün kesesine bakıyor. Tütün kesesi de dolu. O, o da, durumda. O durumda. Dolduruyor yakacak kibrit yok. Burada kibrit hikayesi Tolkien'in daha önceki işte bu futbol ya da lokomotik benzetmeleri falan gibi aslında zamansız bir benzetme. Çünkü hani birçok arkadaş biliyordur zaten. Hemen her yerde söyleniyor. Kibrit çakmaktan sonra bulunmuş bir şey. O bakımdan da hani aslında burada uygun değil kibrit. Zaten Lothar'a falan geçirdikten sonra bir de 1957'den sonraki baskılarda kibrit yerine kav çakma kullanılıyor yazımda. Daha hmm. sonra kendi kendilerine mi, artık editoryal bir şeyle mi düzeltmişler <gülüyor> Hobbit'tekini. Ama şeydeki Lotur'daki kendi yazımıyla kibrit'ten vazgeçiyor da kav çakmağına dönüyor Türkiye. Bulamayınca biraz sinirleniyor. Bu uzuluyor tabii. Hani her şey var ama piposunu içemiyor falan diye. Ondan sonra da bu dalgınlıkla uğraşlarda falan şey yapıyor. Hani ulan diyor trollerde yok en azından. Hani. Yani işin iyi tarafı da bu troller, goblinler etrafımızda yok falan. Gene de hani kibrit aramak için biraz daha bakınınca eli bıçağı yani bizim Sting diye sonradan Bilbo'nun adını koyacağı gondolin bıçağına denk geliyor sapına. Onun goblinler tarafından alınmamasının sebebi de o kınının içinde pantolonun içine sokmuş. O yüzden de onu fark etmemişler. Çok da ciddi almamışlar muhtemelen lan Hobbit diye. Ona rastlayınca çıkartıyor hemen bıçağı bir kendine güven geliyor. Bakıyor böyle soluk mavi parlıyor. Aa diyor bu da Gondolin kılıcı demek ki. Bu da diyor aynı dönem yapılmış. İyi diyor. Çünkü şöyle düşünüyor. Diğerleri diyor silahları görünce diyor Gandalf'la Torini Goblinler bir dehşete düşmüştü. Yani çok namlı silah bunlar. Bilinen silah. ve bu da diyor aynı özelliğe sahip olduğuna göre belki bir iki Goblin peşime düşerse bunun etkisiyle onları kaçırtabilirim. Kendimi daha rahat savunabilirim. Hem de yanımda bir bıçak var. Onun da özgüveni var yani. Hoşuna gidiyor bu. stengin ışığıyla olabildiğince çok az soluk yandığından çok uzakta olduğunu da anlıyor goblinlerin. Çünkü goblinler yaklaştıkça o silahlar daha kuvvetli bir mavi vermeye başlıyorlar. Bu bayağı soluk bir mavi. Görebildiği kadar önünü aydınlatarak bir yol tutturuyor kendini. Hani ya bu tarafa gidecek ya bu tarafa gidecek. Çünkü bir mağaranın içi orası. Şansına %50 diyor bir yerden gidelim diyor. Bir yol tutturuyor gidiyor. Ama şunu unutmamak gerekir diyor Tolkien. Burada masal anlatıcı olarak gidiyor. Mağaralar, karanlık ortamlar, oyuklar diyor hobbitler için aynı şey değildir. Çünkü buradaki goblin mağaraları gibi falan böyle iğrenç, nemli, kötü kokulu falan olmasa bile sonuçta hobbitler de kendi yaptıkları havadar, güzel, nezi oyuklarda yaşarlar. O yüzden de onun için diyor yön bulması ya da o oyukta yürümesi falan çok rahatsız edici olmadı Bilbo için diyor. Böyle bir avantajı oldu. Ayrıca diyor bu hayat alışkanlığından dolayı karşısına çıkabilecek düşmanlar, kötü yaratıklar bilmem ne falan için çok ustaca bir ormandaki gibi hobbit oyuklarda da mağaralar da çok sessiz ve görünmeden hareket edebilirdi. Özgüveni de yerine gelmeye başlıyor. Yalnız Bilbo entelektüel bir hobbit olduğu için çok fazla şey belge falan okumuş. Eski çağları falan da biliyor. Bu dağlardaki mağaraların bir kısmını orklar geliştirmişler. Uzatmışlar, birleştirmişler, yollar yapmışlar ama ta ilk zamanlarda bile mağara oyuklarının olduğunu öğrenmiş ve o mağara oyuklarında garip kocaman gözlü yarattıkların, canavarların isimsiz şeyler denilenlerden bahsediliyor burada. Onların olabilir bileceğini ve onların asıl vatanları olduğunu biliyor. Bayağı da tedirgin bir şekilde ilerliyor. Yani Onlara şu da rastlarız. Çok diye. meşhur isimsiz şeylerin ilk geçtiği yer burası Evet mı burası ilk geçtiği yer burası. Hatta şeyden bahsediyor. Yeraltı göllerindeki <gülüyor> o devasa yaratıklardan falan aklına geliyor. O da Moria madenlerine girerken Frodo'ya ve Yüzük Kardeşliği ekibine saldıran isimsiz canavarın filmde Ahtopot gibi gösterilmişti. Hmm. Onun ilk çağrışı mı buradan kaynaklanıyor? Buradan gelmiş. Tünelin diyor ucu bucağı yok gibiydi Tolkien devam ederken. Çünkü bayağı uzunca bir süre bu duvara tutunarak ve Sting'in içi ilerlemesine rağmen bir türlü ne bir aydınlığa çıkabiliyor ne de tünelin bittiğini görebiliyor. Hatta Bilbo'nun karanlıkta o kadar aklı karışıyor ki 1 2 saattir mi yürüyorum birkaç gündür mi yürüyorum onun bile farkında değil. Zaman kavramını kaybediyor. Epey yürüyor. Yani, Epey yürüyor. yani ve karanlıkta olduğu için temel şey karışıyor. Zaman kavramı karışıyor. Ayağa suya basıyor. Şap diye bir ses geliyor. Yani, suya hmm. basınca hop geri çekiliyor tabii. Çünkü sadece tuklar kayıklarla nehir üstünde gezerken ki o da tukların çılgınları falan yani. Hobbitler sudan hiç hoşlanmıyorlar. Bilbo'da bütün hobbitler gibi yüzme bilmiyor. Yani yüzme de bilmiyor. Bir de şey diyor sular diyor hani garip yaratıkların balıkların olduğu yerler olabilir. İşte ayağımı kaparlar, beni yerler öldürürler bilmem ne falan diye. Bayağı bir tedirginlik duyuyor. O yüzden de geri çekiliyor, bekliyor. Acaba diyor burası bir şey mi? Kocaman bir yeraltı göleti de olabilir, boyuma Belki de diyor hani küçücük bir dere gibi bir şey hani pat pat hmm. bunun üstünden geçebilir falan diye düşünüyor. Sonra tepesine sarkıtlardan sular damladığını görünce diyor ki en azından bu bölge çok derin bir yer değil içi rahatlıyor. Dağların içindeki mağaralar muhabbetini falan zamanında çok sevdiği George MacDonald'ın prenses ile goblin ve prenses ile curdie hmm. öykülerinden esinlendiğini belirtiyor. Tam birebir onun gibi değil ama oradaki ambiyansı aklında tutmuş ve ona göre bu mağara oyuklarını falan düşünüyorlar dağların içindeki. Vay efendim sonra sevmiyorum. George Daha istemezim. sonra da ya aslında bak şey oluyor. Zamanla böyle. oluyor teknik gerçi. bir ayrım var. İlk başta kendi planladığı peri masalı sistemine uyduğunu düşünüyor. Aradan 30 yıl geçiyor. Planlama onun terimleştirdiği kavramın çerçevesi iyice belli oluyor. Bu sefer o çerçeveye sığmıyor. Diyor ki hmm. ya bunlar peri masalı değil. Bunlar düz masal. Yani aslında sevip sevmemekten ziyade filolojik olarak ya da anlatımsal olarak uyup uymadığını söylüyor. Burada gene Tolkien araya giriyor anlatıcı olarak. Gollum'u tarif etmeye başlıyor. Hmm. İşte diyor bu ıslaklığın daha ilerisinde bir yeraltı gölü vardı. O yeraltı gölünün ortalarına doğru da küçük herhalde 10 metre kare falan bir kayalık alan var. Orada bir yaratık yaşardı Gollum denilen falan diyor. Neden? Kimse oralara nereden geldiğini bilmezdi de bilmem neydi de falan filan bunları anlatıyor. Kıyafetleri siyahtı, paçavralarla örtüldü. kıyafetlerken hani bir terzi dikişi diye düşünmeyin. Paçavralarla örtüldü ama paçavralar siyah renkliydi. Şey, Ha yani ama şeye dikkat ediyor belki de dinsel olarak hani örtünmek mahremiyeti gösterebilmek için özel olarak belirtiyor hiçbir zaman Golunum tam olarak çıplak gezmez yani bu tür bir modern hayattaki ahlaksızlık görüntüsüne He, karşı evet yani o açıdan bir barbar değildi her zaman örtünürdü yani siyah ve karaltı olarak görülürdü gölgesi çok belli olurdu diyor bu siyah olurdu meselesini biz Golun videosunda demiştik hatta kimi yorumcular bu karaydı falan muhabbet dolayı Gollum acaba siyahi bir karakter mi falan diye böyle fanlar ya da fanların daha ötesinde araştırıcılar falan konuşmuşlar. Ama daha sonraki tarifinde net olarak gün ışığına çıktığında Gollum mağaralardan kurtulduğunda beyazımsı gri olduğundan bahsediyor. Çünkü çok uzun süredir güneş falan görmediği için pigmentler falan Hı, iyice açılmış. Ama karanlık görünmesinin sebebi orada bir gönderme var ve gölgesinden sık bahsetme göndermesi. Kötülük dediğin şey gölgeli bir şey. Karanlıkta sinsi hareket Eden. Hani gölgeyi de tutamazsın edemezsin ama vardır. Hareketi sessizdir, ses çıkartmaz bilmem ne falan. O yüzden de hani bu kötü canlılar ya da ne bileyim karanlık canlılar gölgeleriyle de simgeleştiriliyor. Bundan sonraki zaten birçok iyi seride, fantastik edebiyat serisinde falan da gölgeyi karanlık ve kötü tarafla özdeşleştiriyor yazarlar. İşte Kral Katili Güncesinde de böyle Zaman Çarkı'nda da böyle. Ve şey yapıyor işte gözlerinin çok iri olduğunu, zamanla şeylerinin karanlıkta kala kala görebilme yetisinin artması sebebiyle loş ışıkta görebilmek için gitgide gözlerinin büyüdüğünden falan bahsediyor. Burada farkında olmadan da biraz herhalde darvinizme girmiş oluyor. Çünkü evet. hani 550 yıl falan orada yaşadığını daha sonra öğreneceğiz. Gollum'un mağaralara gelip orada yaşadığını. 550 yılda falan küçük de olsa gözler irileşerek falan bir evrim geçirmiş yani. Gollum'un seslendirme işine gelince hani bu s'lerin uzatılması falan kelimelerin biraz gevşekçe şeyli konuşulması işte Türkçe olarak konuşursa kıymet ya da pressures gibi. Onları aslında bizim Gollum oynayan abi kendisinin bulmadığını, onun yaratıcılığı olmadığını buradaki dört numaralı nottan anlıyoruz. Şöyle ki Tolkien bunları şeye seslendirmiş. Hobbit'i bölüm bölüm Oxford'da bir radyoya seslendiriyor. Hatta BBC'de de bu şey kayıtlar var herhalde. Orada Tolkien kendisi sesini falan değiştirerek her karaktere başka sesler atıyor. Gollum'u da böyle şeyli, seyli, uzatmalı ve yılışık diyebileceğimiz böyle sümüksü bir konuşma şeklini ilk başta Başta yapan kişi Türkiye ve Türkiye'nin böyle aktörlük ve buradan da anladığım bir dublaj yeteneği de olan bir adam aynı zamanda. Ha, ama yani onu düşünüp evet. karakteri bunu yedirip karakter özelliği olarak ön plan çıkartması zaten baş başa evet. çok güzel bir şey. Daha önce trolllerden bahsederken şive komiği demiştik. O şiveyi yapar çocukların da hep en çok aklında o hmm, kalıyormuş ya. Hmm. Burada da mesela aynı yoldan gidip böyle efsanevi bir şey çıkartıyor. E şimdi düşünsene aradan kaç yıl geçti. Hala evet. oldum deyince herkes aynı konuşma evet. biçimini ama Andy Serkles'ın ne kadar işine saygılı olduğu evet, belli oluyor. Tamam. Ta oradaki kayıtları falan izlemiş, dinlemiş demek ki adam yani nasıl yapacağına karar verirken. Golden meselesi kitap basıldıktan sonra ilüstratörler tarafından yanlış anlaşılıyor ve Tolkien bunu hayatı boyunca da kabul etmiyor. Çünkü ilk başta Bilbo'dan 4-5 kat büyüklüğünde bir deniz canavarı şeklinde çiziliyor. Hatta kimisi çok böyle her tarafı sakal olan, kıllı bir mağara adamı gibi ve Bilbo'dan 3 kat büyüklüğünde falan. İkinci basımlarda ilüstratörler biraz daha insaflı davranıyorlar. 2 i̇ki kat, 2,5 iki katı büyüklüğünde canavarlar halinde çiziyorlar. Tolkien illüstriyatörlerin kitap okumadığını iddia ediyor. Kitapta çünkü tarifi var bunun diyor ve bu böyle değil diyor. Benim kolum böyle değil diyor. Bilbo kadar bir şey zaten. Fiziksel tarifini de yapıyor işte. Rengi böyle, boynu ince, uzun, gözleri pörtlek, saçları çok seyrelmiş bir durumda, ayakları çok uzun süre gölde yaşamaktan perdelenmiş, el parmakları falan iyice uzamış, çok bozulmuş, deforme olmuş bir hobbit tarif ediyor aslında hakikaten. Ama şeylere de bayağı söyleniyor. Hatta yayın evine şikayet ediyor. Bu şekilde ilistiratörler kullanıyor. Bu şekilde kullanmasınlar. Benim Gollum'um bu şekilde değil diyor. Çok haklı. Yani haklı. Tamamen değiştirmiş bir şekilde kullanılıyor. Sümüklü bedeni hep kullanıyor mesela. Hmm. Tolkien tarif evet. ederken Gollum için. Sesinde pis tiz tıslamalı evet. diyor. Evet. Pis sümüksü slimy herhalde bildiğim kadarıyla. Muhtemelen yani. slimy diyorlar. Hmm. Bu işte Tolkien ciddi şeylerde, itirazlarda falan bulunuyor Artık zaten son dönemlerde falan basılan kitaplarda filmin etkisiyle Gollum birebir oturmuş durumda. Çünkü filmde Tolkien'in tarifine inanılmaz sadık kalınmış Yani hakikaten birebir Türkiye'nin kollumunu yapmışlar. Şurada 1977 <gülüyor> Estonya baskısı için yapılan bir tane bir şey var ya abi. Bayağı benziyor bak. Evet bayağı benzetmişler orada hmm. da. İşte bunları görmek çok zevkli. Yani. Çok Hı. zevkli. Ha burada şey var mesela altıncı notta da önemli bir not bu. Türkiye'nin daha önceden kendi yazdığı böyle fantastik şiirleri falan topladığı bir kitap var. O kitapta Glip diye bir şiir var. Glip golluma çok benziyor tarif olarak. Abi bak burada da yöle gibi diyor abi. Evet, gibi diyor. Burada jöle. jöle Nasıl beslendiği ve oralarda ne aradığından bahsediyor. Daha sonra Tolkien buralarda. Diyor ki genelde balıkla besleniyor. Hani gölden yakaladığı balıkları yiyerek besleniyor. Ama bazen taze et de can isterse. Kazara da olsa onun gölünün çevresine falan düşmüş ya da uğramış goblinleri yakalayıp onları öldürüyor. Ve onların etleriyle de besleniyor. Bir de kayığı var abi onu sormak. Kayığı var. kayığın kullanma şekli çok güzel. Hı -hı. Kürekleri falan yok. Sadece bir kayığı var. Arka tarafına oturuyor. Ayakları da perdeli olduğu için böyle çırpa çırpa kayığı götürüyor. <gülüyor> diyor ki bir yerden bir yere ederken ayaklarını çırparak götürürdü ama su dalgalanmazdı bile. <gülüyor> Çarşaf gibi yani. Çok da usta bir şekilde dalga. Sat komandosu sat komandosu oğlum. gibi. Şeye götürüyor. <gülüyor> Şimdi ulu... bak bunu diyebilirsin Dilek. İşte geliyor özel, özel hareket özel bu, işte. <gülüyor> bu işte. <gülüyor> Müzik yapacağız. <gülüyor> <mı>? <gülüyor> Bazen ulu goblin de canı şey istiyormuş. Balık istiyormuş yemek için falan. Onlar özellikle hani o zaman denkliyor goblinleri de. Hani goblinler gelip gölden balık tutmaya falan kalkışınca onların herhalde en arkadakinin ya da en zayıfını falan denkleyip öldürüp yiyor. Ve şeyde o kayasında bakarken gözleri çok iyi gördüğü için kıyıda duran Bilbo'yu görüyor. O sırada da karnı tok. ilk başta yemek gibi bir düşüncesi yok Bilbo'yu. Şeyi merak ediyor. Bu nasıl bir şey? Nasıl bir canlı? Bir de o kadar uzun süredir kendinden başka hiç kimseyle konuşmadığı için hani acaba konuşabilir miyiz? Edebilir miyiz diye bir sosyalleşme ihtimalini de düşünüyor. Ama şeye çok merakla bakıyor. Bilbo'ya çok merakla bakıyor gözlüyor. Bilbo gözlendiğinin farkında değil uzunca bir süre tabi. Gölün kıyısında duruyor. Aklında daha ötede de şey var yani. Bir süre muhabbet ederiz. acı da yerim falan diye de bir düşüncesi var yani. Bu diyor goblinler gibi kötü de durmuyor. Daha böyle tazecik eti var falan. Bu güzel yeni muhabbeti yapıyor. Gollum da kayın atlı hemen. Tabi hiç ses çıkartmadan geldiği için gitgide yaklaşıyor yaklaşıyor. Gollum aniden yanına yaklaşıyor. Bilbo'nun. Bilbo yanına gelene kadar Gollum'u fark edemiyor. Vay canımsa ıslatın üstümsü başımı kıy Herhalde nefis bir ziyafet hiç değilse lesis bir lokma olur bize gollum diyor. Tabi bunu duyunca Bilbo korkuyor. Bir anda karşısına böyle yarı canavarımsı ya da en azından çok çirkin görünen bir yaratık çıktığı için. Diyor, hemen Sting'i ona doğru tutuyor. O neymiş kıymetlim istiyor? Gollum. Anlamıyor ilk başta böyle bir mavimsi ışıklı bir Pek şey. Pek de takmıyor gibi değil çok mi? Çok da takmıyor. Ben yani ben bunu denklerim diyor nasıl ha. olsa yani. Bilbo bir metre bir şey yani şu kadar <gülüyor> kuzucuk geldi <gülüyor> diyor yani. Goblin al diyor, Ondan koruyacak. Yani? <gülüyor> o da diyor ki o diyor bir şey diyor gondolin kılıcı diyor oğlum hemen kibarlaşıyor mı o gondolin bıçağını duyunca belki siz oturup biraz sohbet edersiniz <gülüyor> Yani oturalım muhabbet edelim. Farah <gülüyor> muhabbetinde. <gülüyor> Tedirgin oluyor falan ama ya diyor bu yolu barkı biliyordur. Ben buradan çıkmama da yardımcı olabilir. Saldırgan bir tavrı da olmuyor bil bunu. Gollum bu bilmece işlerini falan çok seviyor. Ve hobbitler de çok seviyor. Hobbitlerde de bir gelenek bilmece sormak, bilmece cevaplamak hikayesi. Bir oyun, bir zaman geçirme aracı, bir bilgilenme aracı falan. Diğer de diyor bilmece sorarız birbirimize falan diyor. Gollum bunu Gollum diyor. diyor. O da şey yapıyor yani olabileceğini düşünüyor. İşte ona ilk bilmeceyi Gollum soruyor. Kimsenin görmediği kökleri olan ağaçlardan uzun, uzayan da uzayan ama hiç büyümeyen şey nedir? Bilbo için çok kolay geliyor bu. Diyor ki dağdır bu çok kolaydı diyor. Vay diyor sen diyor benim bilmecemi diyor basit buldun diyor. Sen çok bilmece biliyorsun demek ki diyor. O zaman diyor iddiaya girelim sen de diyor. Sen diyor soru sor ben bilemezsem diyor. Sana istediğini vereyim. Buradan çıkmak istiyorsan çıkış yolunu göstereyim. Ama diyor benim sorduğum bilmeceyi sen bilemezsen ben de seni yiyeyim. Yalnız buradaki <gülüyor> çeviride de bir şive var ettim ben. Nasıl? Biz ona çıkış yolunu gösteririz. He mi? He mi? <gülüyor> Öyle yazılmış <gülüyor> gerçekten. He. Oğlum da bir adıyamanlık. Adıyamanlık var. <gülüyor> Babaın korban. <gülüyor> <gülüyor> Yalnız anlaşma da on numara abi. On, on numara. Ya diyor, ben seni yerim bilemezsen. <gülüyor> Olursa da diyor ben seni gön çıkartayım buradan diyor. E, Bilbon da çaresiz yani. Hiç ne yol biliyor ne bak biliyor. Zaten karanlıkta doğru düzgün bir şey göremiyor. Oğlum gibi falan. Şansıma diyor deneyeyim en az diyor. Kabul ediyor. O zaman diyor sor bir bilmece diyor. Gollum sıra sende diyor. İkinci bilmeceyi Bilbo Gollum'a soruyor. Diyor ki 30 beyaz at bir tepede Önce çiğner sonra döver sonra dururlar. Öylece Gollum şey diyor. Bu, bu diyor bayat bayat diyor. Yani daha çok bilinen artık sıradanlaşmış bir bilmece. Dişler dişler ama ben de sadece altı tane var diyor. Diğer hepsi <gülüyor> dökülmüş. Altı tane var mı orada? <gülüyor> var var. Yoksa, yoksa ne? Bayat bu bayat dedi tıslayarak. Dişler dişler kıymetlimiz. Ama bizde sadece altı tane var. <gülüyor> laughter laughter <gülüyor> doğru cevap da dişler ama zaten Bilbo'nun hem şoktan dolayı hem ne olduğunu anlamamaktan dolayı hem de kaybederse kendisini yiyeceğinden dolayı muhtemelen bir kafa dağınıklığı var. Aklına doğru düzgün bir şey de gelmiyor. İlk aklına gelen bu olduğu için soruyor. O zaman diyor bu sorudan sonra sıra bende. Üçüncü bilmeceyi soruyor. Goldüm. Sesi yoktur bağırır, yoktur kanadı çırpışır, dişi yoktur ısırır, ağzı yokken mırıldanır. İlk başta aklına gelmiyor hemen biraz düşünmem gerekir falan diyor. Gollum sıkıştırıyor falan falan. Ve bir anda aklına geliyor. Diyor ki rüzgar. Bundan çok memnun olmuyor tabii Golden bunu da biliyor olmasından. Buradaki Japon abi Ruichi Terashima'nın bilmecelerin cevaplarını çizmiş ya. Onu koyarsın dilek. Güzel iş o. Yani cevapları çok temiz halletmişler gene. Asyalılar gibi basit sade bir şey. Ruichi mi? Terashima. Rüzgarı bildikten sonra dördüncü Bilbo soruyor şeye. Mavi çehrede bir göz, gördü yeşil çehrede bir göz, o göz bu göze benzer dedi birinci göz ama alçak yerdedir, yüksek yerde değil. Abi bu Karaca olan şiirlerine o göz bu göz, o göz bana baktı, bu göz Bunu sana ben baktı. Ben hatırlamıyorum valla. Bu korkunç bir şey ya. Yani Gollum diyor ki bir dur bir dur bekleyeyim diyor. Yani Bana sorsa ben bitmiş Geçmiş ]ydim. olsun. Geçmiş <gülüyor> Uzunca bir cevabı var. Gollum çok çok önceden bir nehrin kıyısındaki bir delikte büyük annesiyle birlikte yaşadığı zaman hatırladı Kollum'un kolluma dönüşmeden önceki Gol zamanını anlatmıştık zaten. O videoya bakabilirler. Ve orada diyor ki papatyaların üzerindeki güneş demek. Doğru cevabı bu. Yani şey gibi. Papatyaların üzerindeki güneş. güneş. Şöyle mavi <gülüyor> çehrede bir göz. Yani gökyüzünde bir göz güneş. gördü Gördüğü yeşil çehrede bir göz. Yeryüzünde çimenlerin arasında bir papatya. O göz bu göze benzer. Papatyanın ortasındaki sarılıkla gökyüzündeki <gülüyor> sarılık güneş. Dedi birinci göz yani güneş ama alçak yerdedir yüksek yerde değil yeryüzündedir. Hmm. Ama arada bunu nereden bilecek? Gerçekten kazık. Ondan sonra beşinci sıradaki bilmeceyi Gollum şeye soruyor boya soruyor. Diyor ki görülmez hissedilmez, duyulmaz, kokusu alınmaz, yıldızların ardında ve tepelerin altında yatar ve doldurur boş dedikleri. İlk o gelir sonrasında da bitirir yaşamı öldürür kahkahayı. Bu soruda benim için tamamen yani, cevabı <gülüyor> olmuyormuş. <gülüyor> yani ben, ben hiçbirini bilemezdim bunun. Diş belki. Dişi bilir. Diş çiğnemekten. Ha, çiğnemekten şey yapıyorsunca... olur yani. Evet, çiğnemek elimizden çıkıyor. <gülüyor> ben zaten baştan bir Bilmeceler konusunda tam bir fiyasoyu ben hayatta bilmece çözemiyorum yani. En basitler bile bir kabusa dönüşüyor benim için. Çocukluğumdan beri inanılmaz beceriksizim bilmece konusunda. Gollum'un diyor buradaki talihsizliği Bilbo'nun bu tür şeyleri daha önce duymuş olması. Çünkü şeyde çok geleneksel olarak bilmeceler üstüne bir uzmanlık var Hobbit'ler arasında. Karanlık diyor. Karanlık deyince gene bozuluyor tabii ki Gollum sor diye bilmeceyi diyor Bilbo Golluma Diyor ki bir kutudur menteşesi anahtarı ya da kapağı olmayan yine de saklıdır içinde hazineler altında Gollum'un en zorlandığı bilmecelerden biri bu bir türlü aklına gelmiyor. Gollum diyor bu böyle şöyle ne olabilir? Hadi diyor cevap ver diyor. Ya diyor biraz zaman ver bize. En sonunda da gene baba annesiyle yani kabilesinin reisi olan baba annesiyle yaşadığı şey aklına geliyor. O ağaç dallarına falan kuş yumurtalarını falan bulup getirir. Baba o yumurtaların işte kırılıp nasıl emileceğini öğretilmiş çocukken. Tabi burada da şey durumu var. Aslında hani babaannesinin böyle bir şeyi bilmiyor olması mümkün değil ama çocuğun ona bir şey öğretiyor olmasından dolayı özgüveninin artmasını sağlamak falan açısından tecrübesi çok daha az olanın tecrübesi çok daha fazla olana aslında bildiği bir şeyi bilmiyormuş gibi öğretmesini sağlaması durumu. Yani eğitimde sanırım Vinetka eğitim sistemindeydi. Bu tür şeyler çok olur. Öğretmen sürekli öğrencinin kendisine bir şey öğretmesine müsaade eder. Ve böylece çocuk öğrenmeye açılır ve daha rahat öğrenebilir. Kapasitesi artar. Çocuklu arkadaşlara tavsiyemiz zaman zaman her şeyi bilmeyin. Çocuk öğretin size. İşe yarar çocukla yani. Doğru. Yumurta diyor. Doğru cevap diyor şeyde. Gollum kırslanıyor. Daha zor bir bilmece soracağını düşünerek. Yedinci soru Canlıdır. Yok nefesi. Soğuktur. Ölüm gibi. Susamaz. içer sürekli. Zırhı vardır. Hiç şıngırdamaz. Burada Bilbo'nun bir bilmesi şansa oluyor biraz. hadi söyle diyor. Bir yarım saniye daha ver bana diyor. Hayır artık zamanın doluyor. Cevaplaman lazım falan muhabbeti yapıyor. Ondan sonra da karaklı ayağını suya vurduğu zaman Gold'um yani geriye göle doğru yürüyüp ayağını suya şap dediği zaman aklına gölle ilgili sesle ilgili olarak balık geliyor ve bu sorunun balık olduğunu anlıyor. Balık balık diye cevap veriyor. Gold'um bayağı bozuluyor tabi bu durumdan yani ulan balığı bildi bilmem ne falan filan diye. Bilbo 8. bilmecesi soruyor. Diyor ki bacaksız yattı tek bacaklının üstüne. iki bacaklı oturdu. Üç bacaklının yakınına. Dört bacaklı da aldı. Biraz bunlardan. Normalde diyor Gollum bunu bilemeyebilir ya da zorlanabilirdi. Ama az önce balık cevabı olan bir bilmece sorulduğu için oradan kafası o yönde açıktı. Çağrışım yapabildi ve o yüzden kolay cevap verdi. Aslında zor olan bu soruya. Küçük bir masanın üstündeki balık taburunun üstünde oturan adam. Balığın kemiklerini alıp yiyen kedi. Bu zaten en seviye. Masif. Yani, <gülüyor> Aynen. Advanced bir şey. yani, onu da abi biliyorum. biz elementeri de çabalıyoruz <gülüyor> hala. Ben basic. <gülüyor> <gülüyor> Dokuzuncu soru. Gollum'dan geliyor ki. Bir şey yutar tüm şeyleri kuşların hayvanları, ağaçları çiçekleri. Kemirir demiri ısırır çeliği. Un ufak eder sert taşları. Öldürür kralları harap eder kasabaları ve yerle bir eder yüce dağları. Vay be. Dün i̇şte patronun, bildiği çek... patronun bildiği abi soru. gitti dere de dere bu olmadı. Pardon. Okyanusta geçemedi. Okyanusta Hayır, geçti. Hayır, okyanusu geçti. Dereyi ama geçemedi, okyanusu geçti. Denizi geçti, derede buldu derler. Ama Zafer abin dediği daha uygun oluyor bu duruma. Evet. <gülüyor> Benim ki ters. En zorunu bildim arada. Evet, Aa, en evet. zorundan biri bu hatta. İşte hatta bilmiştim ya. Yani. Yani. Efsane bir anda evet, ama çok... gitti, <gülüyor> gitti, gitti. <gülüyor> evet. Ondan sonra Bilbo bunu bilemiyor yani. Düşünüyor, ediyor aklına bütün şey abi. Herkes patron değil tabii falan. Gollum sıkıştırınca panikliyor da şey diyecek o sırada artık boğazı falan da kurulmuş Çünkü yani adam yiyecek bunu yani Goldum. Hayatını kaybedecek, kurtulamayacak falan. Biraz zaman ver bana derken birazcık kısmı boğazının kuruluğu yüzünden çıkmıyor. Zaman zaman diye bir şey çıkıyor. Tesadüf eseri şeyin bilmiş cevabı oluyor. da zaman olduğu için bilmiş oluyor. Büyük balık yani. Ama şey tabii ki deleniyor Goldum yani. Bunu da nasıl bildi bilmem ne falan diye. Ondan sonra hadi sor bize soru diyor ama bil bu artık psikolojik ve mantalite olarak bitmiş durumda. Gerginlikten falan. Aklına bir türlü bir şey Gelmiyor. Aklına bir türlü bir şey gelmiyor. Ellerini cebine sokuyor. Yüzeye çarpıyor parma. Böyle canavle diyor ki cebimde ne var? Yani cebimde ne var deyince kolum diyor ki yani bu bir bilmece değil. Benim bilmecem bu diyor. Bunu cevapla diyor. Haksızlık bu diyor. Böyle bir soru mu olurdu Böyle bilmece mi olur? Bilmem ne falan muhabbeti oluyor. Bilbo diyor ki benim bilmecem bu diye ısrarcı oluyor. Kolum diyor ki o zaman bana üç ak ver. Şimdi burada bilmece oyunlarındaki temel kurar bilmecenin bir soru değil... ...aslında hani bilmece olarak bir soru olması gerektiriyor. O bakımdan da bu soru hakikaten bir tekerleme içermiyor, bir metafor kullanmıyor falan... ...direkt bir soru cevap hikayesi gibi. Bilbo burada uyanıklık yapıyor ya da çaresizlik yapıyor. Bu bir haksızlıktır deniliyor. Hani hile yapılmıştır, oyuna hile katılmıştır deniliyor kadim bilmece kurallarına göre. Ama Bilbo'yu kurtaran durum şu, Gold'um 3 cevap hakkı için... Bu haksızlığı kabul ediyor, hileyi kabul ediyor. O yüzden Tolkien daha sonra işte Bilbo böyle kuralları bozdu, haksızlık etti falan diye yorumlar olunca diyor ki Bilbo'nun yaptığı doğru bir şey değildi, bilmece değildi, onunki soruydu ama zaten karşısındaki rakibi bunu bilmece olarak kabul ettiği için aslında hile olduğu söylenemez. Çünkü kabul etti diyor ve 3 tane hak istiyor bunun karşılığında oğlum, 3 şey söyleyeceğim diyor. Bilbo da çaresiz zaten, aklına bilmece falan da gelmiyor, kabulleniyor. Tamam diyor sen 3 tane şey söyle hangisi olacak falan diyor. İlk tahmini ellerin diyor aslında bu işte yani çok tuzak bir şey el cebinde olsa doğru yani içinde başka bir şeyler olabilir ama cebinde eli varsa elleri de cebinde olacak ama bir tesadüf eseri bu soruyu sorduktan sonra Bilbo elini çıkartıyor ceplerinde o yüzden de elleri yok ceplerinde bak diyor ellerim yok ceplerinde doğru değil hadi diyor ikinci tahmininde bulun o da düşünüyor olan diyor ne olabilir diyor yani ne olabilir yaratıcı olmaya çalışıyor diyor ki ben diyor kendi ceplerimde ne taşıyorum onlardan diyor aklıma gelir diyor hani benim ceplerimde ne var diyor ve kendi ceplerindeki şeyleri düşünüyor balık kemikleri goblin dişleri ıslak <gülüyor> kabuklar, bir yarasa kanadı parçası, dişlerini sivriltmek için keskin bir taş ve buna benzer başka iğrençler. <gülüyor> <gülüyor> İkinci cevap bıçak diyor. Yok diyor benim bıçağım cebimde değil diyor. Cebimde bıçağım yok diyor. Bu da yanlış. Son tahminin diyor. Artık tahmin etmen lazım. Ya bileceksin ya beni buradan çıkartacaksın, kaybedeceğim falan diye. Golum baya kendi kendine söylenmeye falan başlıyor. Bu adil değil bilmem ne dolanıyor, hırslanıyor falan. Sonra bir uyanıklık yapıyor gene. Yani golumda hilekar olduğu için. Tek bir cevap da iki seçenek sunuyor yani aslında dört şey söylemiş oluyor üç şey değil diyor ki ya sicim ya da hiçbir şey yok sicim <gülüyor> <gülüyor> Bilbo diyor ki ikisi de değil. İkisi de yok cebimde. Yani hem cebimde bir şey var. Boş evet, değil. Boş hiç değil. değil. Hem de cebimde sicim ip yok. Kollum iyice sinirleniyor buna. Şey diyor işte sen beni kandırdın da bilmem ne de. Bilbo da gayet kendinden emin biraz rahatlamış bir durumda. Bana ne diyor doğru cevabı bilemedin diyor. Beni diyor götüreceksin buradan çıkmama yardım edeceksin diyor. O da yapacağız yapacağız kıymetlimizi yapacağız diyor yani. <gülüyor> <gülüyor> Ama artık şey yapmış. Balginsel gıcık olmuş durumda. Bir de şeye çok işkilleniyor. Onun cebinde diyor hani o yok bu yok şu yok. yok hiçbir şey yok da değil. illaki ki bir şey var. Ne var? Çok merak ediyor. O zaman cebinde ne var? diyor. Bilbo da diyor ki ben bunu söylemek zorunda değil cebimde. Ne olduğunu söylemek zorunda değilim diyor. Ama diyor bilseydin diyor gösterecektim cebimde ne olduğunu. Hayır diyor ben bunu söylemeyeceğim diyor. Hadi diyor artık önüme düş. Yolu göster. Beni buradan çıkar. gollum tek yüzüğü şeyde adasında saklıyor. Çok uzunca bir süre parmağında taşımış tek yüzüğü. Daha sonra parmağını yara etmiş. Aşındırmış. Herhalde sudan falan iyice şiştiği için artık tam olarak olmamış. Yanında da taşırsam kayb ederim diye. Goblin falan avlamayacağı zamanlar o gölün ortasındaki kaya parçasında bir zulası var. Orada tutuyor yüzüyor Ve yüzüğü düşürdüğünden haberi yok. Çünkü Bilbo'yu izlemeden evvel bir tane genç bir goblin yakalamış. Onu yemiş. O yüzden karnı tok zaten. Oradan dönüşte de yüzüğü düşürmüş Bilbo'nun buldu Ama kendisi kayalıktaki zulasında olduğunu düşünüyor. Tamam diyor ben de götüreceğim de diyor oralara diyor hemen öyle gidemeyiz diyor. Bazı aletler almamız lazım diyor. Ben diyor aletleri alıp geleyim ondan sonra gideriz diyor. Niyeti de yüzüğü alıp görünmez olup çünkü kılıçtan korkuyor beni öldürür diye. Yüzüğü alacak takacak bilboyu yiyecek. Her ikisi de aslında hilekar yani. Her ikisi de birbirine kazık atıyorlar bu son talilde. Kayya, biniyor yine tamamen SAS komandosu. Evet, Özel harekat saat, olarak özellikle. gidiyor. <gülüyor> Zulasına gidiyor bakıyor yüzük yok. Panikliyor iyice karıştırıyor her yere bakıyor falan yüzük yok ve bu sırada yavaş yavaş içine de kuşku düşüyor onun cebinde ne var. Oradan işte korkunç sesler çıkartıp bağırmaya kıymetli misler de kıymetliğimiz nerede? Kim aldı onu? Nereye sakladılar? Hırsızlar falan diye bağırırken de Bilbo'ya sürekli senin cebinde ne var? Senin cebinde olan ne diye soruyor. İşgillenmiş durumda yani. Bir de burada devam doğum günü hediyem diyor. Ha abi. doğum günü hediyem. Benim doğum günü hediyem muhabbeti diyor. Filmden arkadaşlar da biliyor. Aslında yüzüğü Anduin'de bulan yeğeni olan Deagol. Bu Simeagol o zaman adı. doğum günü oluyor. Onu bana ver doğum günü hediyesi olarak diyor. Deagol'u da ben buldum. Vermem diyor. Vermeyince Deagol'u öldürerek. Yani ilk cinayetini bu yüzü ele geçirmek için işleyerek alıyor. Ama kendisini aklamak için benim doğum günü hediyem diyor. Birini öldürerek kendine doğum, doğum günü hediyesi, hediyesi alıyor. alıyor. <gülüyor> o yüzden de doğum günü hediyesi geyiği yapıyor. kabile de şeye soruyor. Bilbo'ya cebinde ne vardı? Bilbo cevap vermiyor ama seslerden dolayı artık tedirgin olmaya başlamış. Ya diyor bu niyeti bozdu. Sözünde durmayacak. O bakımdan korkmaya başlıyor. Gelip bana saldıracak falan diye. Hafif geri çekilmeye başlıyor ve hırsla kolumda kıyıya doğru yaklaşıyor kayığıyla. Bu biraz Biraz uzaklaşıyor şeyden kıyıdan. Gollum kıyıya yaklaşırken Bilbo geri geri kaçıyor. O sırada da panikle elini cebine sokmuş oluyor. Ve yüzük işte burada yüzüklüğünü gösteriyor ve onun parmağına geçi veriyor Bilbo'nun. Tabi Bilbo bunun bir görünmezlik falan verdiğini bilmediği için yüzük parmağındayken de göründüğünü zannediyor. Zaten o sırada elinde Sting de olduğu için onun mavi ışını takip edebiliyor şey. Gollum. Gitgide yaklaştığını hissediyor ama büyük bir tesadüf eseri ayağı bir yerdeki kaya parçasına takılıyor. Kılıcı altında kalacak şekilde düşüyor. O yüzden de Sting gözükmez oluyor. Yani ışığı gözükmez oluyor. Gollum artık çok yaklaşmış durumda. Bilbo yakalandığını düşünürken Gollum onun yanından geç veriyor. Çünkü parmağında yüzük olduğu için şeyi bilmiyor Bilbo görünmez olduğunu. Hatta ilk başta anlayamıyor da. Diyor ki yani beni nasıl görmedi falan diye düşünüyor. String'i pantolonun içinde sokuyor. Sessizce kenara çekiliyor. Gizleniyor yani onlar Golden biraz daha ileri gidiyor. Artık buradan gitmiş herhalde falan diye şizofrenik bir şekilde konuşmaya başlıyor. İşte orada Bilbo yüzüğün özelliklerini falan Golden'ın kendi konuşmalarından öğreniyor. İşte o benim doğum günü yüzüğümdü, benim kıymetlimdi. Onu taktığımda kimse beni farklıyor etmezdi, Sadece gölgemi görebilirlerdi falan diye kendi kendine konuşuyor. Yani onun görünmezlik yüzüğü olduğunu Bilbo'ya söylemiş oluyor. Bilbo ancak o zaman anlıyor şu anda beni göremiyor yüzük elimdeyken. Yani aslında yüzüğün yaptığı bütün özellikleri kendi kendine evet, kendi konuşurken Bilbo'nun Bilbo duyması, duyması sayesinde. Bilbo diyor ki tamam yani artık gizlenmeme gerek yok çünkü beni görmüyor. Rahatlıyor oradan Bilbo da sabırla bekliyor. Geçip gitmeyi düşünüyor çünkü onu geçip gitse bile nereye gideceğini bilmiyor. Bu kendi kendine konuşurken diyor ki o yolda kaybolur ama belki de kaybolur bulmaz. Acaba beni geçip gitti mi? Belki de bu koridoru takip ederek arka kapıdaki çıkışı bulup dışarı çıkarsa zaten yüzüğümü kaybedeceğim falan gibi Bilbo'nun ihtiyacı olan her şeyi kendi kendine söylemiş oluyor. Ve şeyi de söylüyor. Çok önemli bir şekilde yüzüğü taktığında sen gözükmüyorsun ama ışık olursa yere düşen gölgen gözüküyor. Diyor ki sadece gölgem gözükürdü kendim gözükmezdim falan diye anlatıyor. Bunu da öğrenince Bilbo yüzük hakkında bayağı kapsamlı bir bilgiye sahip olmuş oluyor. Bayağı bir kapsamlı. Yani, bayağı. Ve şey diyor. Arka kapıya kadar hemen hızlıca takip edersen yetişirim deyince bu Gollum'un peşine düşüyor. Bilbo akıllı bir şekilde. Ve giderken de şey yapıyor. Elini duvara koyuyor Gollum. Oradaki ara geçişleri sayıyor. işte 1, 2, 3 şimdi sağa. 1, 2 ilerliyor şimdi sola falan diye. Gele gele kaçıncı ara geçişten sonra ne tarafa döneceğim öğrenmiş Gollum. Bu onun belli bir mesafe arkasından şeyi takip ediyor. Gollum'u takip ediyor. Son dönüşe geliyorlar. Bakıyor Gollum artık arka kapının yani Goblinlerin olduğu yer arka çıkış dağın arka çıkışın oraya geldiğinde bir 20 metrelik falan bir tünel var orada da yarısına kadar gidebiliyor gollok çok ufak bir aydınlıkta geliyor oradan zaten goblinleri görünce yüzümde yok görünmez değilim bunlar beni öldürür herhalde da diyor Baggins'te diyor hırsız benden evvel geçti gitti demek ki buradan diyor oturup iyice dövünmeye yakınmaya başlıyor orada çömelmiş bir durum tam ortasında. tünelin tam ortasında Bilbo işte ilk kez o zaman görünmez bir şekilde yanına kadar giderim kılıcımı çekerim. Bunu öldürürüm. Sonra görünmez olarak goblinlerin arasından kapıdan çıkar. Dağı aşmış olurum. içinden çıkmış olurum diye düşünüyor. İlk hevesi bu olmasına rağmen Gandalf'ın Frodo'ya nasihat ettiği gibi filmde de olduğu için kitapta da aynen öyle geçiyor. Yani kimseyi öldürmeye hakkı olmadığını düşünüyor. Ne kadar sefil bir canlı olursa olsun onu yemeyi düşünmüş olan bir canlı bile olsa vicdanı el vermiyor onu öldürmeye. Tüneller malumunuz üstünde kapalı olduğu için ve karanlıkta ne kadar yüksekte olduğunu bilmiyor. Yan yana gidebiliyorsunuz bilecek bir yer yok. Tünelin ortasında oturmuş durumda Gollum. Gidiyor koşuyor ve Gollum'un üstünden atlıyor. Burada şey diyor Tolkien. Çok az bir farkla kafasını tavana çarpıp patlatacağından kurtulduğunu bilmeden üstünden geçti diyor. <gülüyor> yani az daha kendi kendini eve veriyor. Yani onu öldürmeyeceğim diye. Gollum takip edemiyor. İlk başta kokusunu hissettiği için uzanıyor falan ama yakalayamıyor Bilbo'yu. Bilbo o aralıktan goblinlerin olduğu yere doğru fırlıyor. Orada asker goblinler var. Kapının orada koruyan goblinler. ...goblinler falan mı? Elini cebine sokuyor... ...ve Bilbo'ya yüzüğün ilk ihaneti... ...o sırada gerçekleşiyor. Nasıl... ...farkında olmadan parmağına girmişse... ...o sırada parmağından çıkıyor. Parmağından çıktığı için goblinler bunu görüyor. Büyük yaygara kopuyor. Yakalayın... ...yücelerin arkadaşı bilmem ne... ...falan filan diye. Bilbo büyük panikliyor. Ellerinden kurtulmaya çalışıyor... ...falan. Ama o sırada yüzük... ...aklına geliyor. Cebime düşmüşse... Diyor, ...elini cebine sokuyor. Hakikaten... ...yüzük başka bir yerde değil. Cebine düşmüş... ...elini cebine sokunca. Yüzüğü takacak... Gene kayboluyor tabi. Hepsi şaşkın bir şekilde kalıyorlar. Ulan nereye gitti bu bilmem ne falan diye. O da hiç kimseye çarpmadan sinsice gidiyor. Kapının yanındaki bir masanın oradaki bir fıçının kenarına büzülüyor. Hani gelen giden kazara bana çarpmasın diye. Hmm. Ama yüzbaşıları var. Goblinlerin o akıllı bir adam demek ki. O yüzden zaten hani yüzbaşı olmuş. Diyor ki görmüyoruz ama buralarda olduğunu biliyoruz o yaratığın diyor. Kapıdan biz görmeden çıkmasın. Kapıyı kapatın. Taş yuvarlak bir kapı var. Orayı itire itire kapatmaya başlıyorlar. Bilbo diyor ki orayı kapatırlarsa... Geçmiş, geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Yani içeride kaldım ben. Bir başka çıkış yolu zaten bilmiyorum. Kapı baya yaklaştığında şeye örtülmeye bir bu can havliyle fırlıyor. Kapının arasından geçecek. Biz göbekliler iyi biliriz. Göbek <gülüyor> kapıya sıkışıyor. Türk kası. Türk kası. Kapıya sıkışıyor. Çok zorluyor. Bir türlü şey olmuyor. Kapıya sıkışınca da arkadan ışık vurduğu için bu sefer goblinler gölgesini fark ediyorlar. Kendisi gözükmüyor ama gölgesi var. Kapıya sıkıştı. Kapının orada falan diyorlar. Herkes ona doğru yaklaşıyor üzere koşmaya başlıyor. Bilbo zorluyor. Sonra yeleğinin düğmeleri kopuyor. Goblinlere doğru fırlarken kendisi de hafif göbeğini soyaraktan dışarı atmış oluyor. Oradan da dağdan aşağı topuk. <gülüyor> Bu şekilde Bilbo karanlık geçitlerden kurtulmuş oluyor. Evet. Ve evet. Gollumu arkasında bıraktı. Evet. Ve cebinde yüzüğü ele geçirdi. gollumu arkasında bıraktı. Goblinlerden yırttı. Arkadaşlarını bulsun. Bakın. Arkadaşlarını bulacak. Ve üçüncü çağın sonunu getirecek olaylar silsilesini başlatmış <gülüyor> Başlat. oldu doğru. <gülüyor> Abi şu bilmelilerle ilgili bir sürü not var kitapta evet. ama genel bir bilgi vermek ister misin? Bu bilmeceler meselesi bizim kültürümüzde de çok önemli. Yani bizde de Kuzeyliler kadar, İngilizler kadar, Almanlar kadar, evet. Anadolu kültüründe, Türk kültüründe, Orta Asya'da falan da çok önemli. Tekerleme, mani, bilmece hikayesi çok çok önemli. Ama biz işte babaannelerimizden, anneannelerimizden, dedelerimizden, büyük amcalarımızdan falan biliyoruz Cem de, ben de. Ben hani anneannemden de büyük teyze de falan biliyorum. Annemden biliyorum bu bilmece işinin nasıl olduğunu, odalarda toplanıldığını, köyün önemli adamlarının birbirlerine bilmeceler sorarak bir şekilde zeka yarıştırdığını, kazananın bir gurur kazandığını, kaybedenin hırs yaptığını falan biliyorum bu şeylerde. Ama bizdeki temel mesele her zamanki gibi saklamıyoruz. Yani işte adamlar 1887'de düşün İzlanda'da yani İzlanda böyle şu andaki gibi düşünmemek lazım. Yani balıkçı adamların yaşadığı bir yer yani o zaman. Ona rağmen adam kültürüne sahip çıkmış. İşte Allah bilir kaç sayfa, kaç bin tane bilmeceyi, İzlanda bilmecesi diye toplamış. E İngilizler keza öyle. Yani Agnes Aksanlarla ilgili bilmeceler, maniler, hikayeler, leyler toplamadıkları şey yok adamlar. Hepsini belgelemişler. Sadece belgeleyip bir yere koymuyorlar. Onları günümüz İngilizcesine, günümüz Norveççesine çevirerek yeni kuşakların da ulaşmasını sağlıyorlar. Ama yani bizde artık o bilmece kültürü hani bizden sonra hadi bir kuşak daha diyelim geri. Evet. Ondan sonra yok. Hani Anadolu'da biraz daha sürer. Kırsal'da biraz daha sürer ama artık kırsal'da da doğru düzgün kimse de yok. kalmadı. Yaşlılar kalıyor birçok köyde. Gençler yok. Bilmece muhabbeti hiç hafife alınabilecek bir kültür ekin olayı değil. Çok önemli bir olay. de burada hakikaten kültüre hakimiyetini felaket bir şekilde aslında çocuk masalı dediğimiz bir şeyde neredeyse binlerce yıllık tarihin getirdiği şeyi şovunu yapmış yani. Evet, evet. abi Platan'dan da bilmece var. Evet. Odin'den, Odin'den var. var. Eski İskandinav mitolojisi var. Arada birkaç tane de böyle kendi uydurduğu evet. bilmeceler evet, var. var. Yani tamamen bir karma. Yani evet. yazılı edebiyatın dışında sözlü edebiyatta da ne kadar hakim olduğunu farklılıyorsun. Evet, evet. Çok önemli bir şey söyleyeyim edelim kapatalım çok uzattık şeyi. Bu bilmece hikayesindeki gene gollumla Bilbo bilmece yarışını tutuluyorlar. gollumun teklifi sayesinde o zaman teklif edilen şey Goldum diyor ki ben sana bir hediye veririm sen kazanırsan. Ben kazanırsam ben seni yerim. Gene hani gollumun kazanacağı şey aynı. Ama Bilbo'nun kazanacağı şey çıkışa gitmek değil. Hediye almak. Ve gollum'un da hediye olarak verebileceği tek şey tek yüzük Ama 1937'den sonraki baskılarda bu hikayeyi zayıflatıcı bulduğu için yani daha doğrusu Tetesite yüzüğün gücünü azaltacağı için Tolkien bundan vazgeçiyor. Şimdi okuduğumuz, anlattığımız hikayeye dönüyor. Yüzüğü hediye etmek değil, ben seni yerim, sana çıkışı gösteririm haline dönüştürüyor yani Bu çok önemli bir ayrım. Bu kitabı elinde olanlar zaten 128, 129 ve 130. sayfalarda eski metnin tamamını bulabilirler. O zaman bir bölüm daha sona erdi. Yeni bölümlerde görüşürüz diyelim. Bir dahaki bölümümüz de olsun. Artık mevzuların koptuğu yerlere geldik ya yavaş yavaş Abi. Artık aksiyon başladı. Aksiyon. O zaman bölümü kapatıyoruz. Verdiğin bilgiler için teşekkür ederiz. Yeni bölümlerde görüşürüz. Görüşmek üzere millet. Sağ olun. Görüşürüz.